Kenti Gizli Öyküleri programından sesimizin ulaştığı her yere herkese merhaba. Ben Kenan Doğan. 15 günde bir çarşamba günleri saatlerimiz 16.30'u gösterdiğinde açık radyo mikrofonlarından sizlerle buluşuyoruz. Ve gerçek yaşamdan insan öykülerini sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Bu öyküleri de bizzat yaşayan öykülerimizin kahramanları kendileri paylaşıyorlar bu programda. Ve istiyoruz ki bu yaşam öyküleri birilerine İlham olsun Bugün Kentin Gizli Öyküleri programında her programda olduğu gibi yine özel bir konuğumuz var Ve yaşam öyküsünü az sonra bizlerle paylaşacak Bizler de sabırsızlanıyoruz aslında kendisinin yaşam öyküsünü sizlerle paylaşmak için Konuğumuz sevgili Hacer Foko Hacer hoş geldin programımıza Hoş bulduk teşekkürler Çok teşekkürler kabul ettim programımıza konuk olmayı Ve bugün aramızda yaşam öykün. bizlerle dinleyicilerimizle paylaşacaksın Ben hemen sormak istiyorum Hacer Foko kimdir? E, Hacer Foko 1967 yılında doğdu. E, aktivistim. E, aynı zamanda eski bir gazeteciyim. Halen aslında gazetecilikte de yapmaya devam ediyorum ama özel olarak da e, çocuk ve kadın yoksuluğu üzerinde çalışıyorum. Peki bugün konuğumuz yaşam öyküsünü paylaşacağımız bir gazeteci ve bir aktivist. Ama bakalım yaşamının öyküsünün içerisinde e, ne gibi e, köşe taşları var. Ve bunlar bize e, içimizdeki nerede dokunacak. Bunu göreceğiz az sonra birlikte. E, öykün nerede, nasıl başladı desem? Öyküm aslında Tokat Zile'de bir kasabada başladı. E, ben beş çocuklu ailenin dördüncüsiyim. ...babam köy enstitü mezunuydu... ...öğretmen, annem ev hanımıydı... ...ve aslında... E, ...niye böyle başladım... ...çünkü aslında haksızlığa karşı çıkma... ...bu köy mezunu... O, ...olan babamın öyküsüyle de... ...başlayan bir şey... E, ...ilkokulu, ortaokulu... E, ...zile de bitirdim... ...ve liseyi de İstanbul'a geldik ama... ...o merkezde çocukluk... Miydin hep evet, merkezdeydim ama babam... Ee, uzun yıllar e, zilenin köylerinde de öğretmenlik e, yapmıştı. Hatta hemen der zileye gitseniz ya da köylere gitseniz tanırlar Mustafa Hoca ne yapmıştır işte o dönemde aslında bütün köyleri köylerin ormanı e, der ki derler ki işte Mustafa Hoca'nın ormanı e, bütün köyleri ağaçlandırmıştır e, ve öyle tanınır yani ve işte aslında o dönemin aktivizmi aslında böyle köy sü evet. mezunlarının da. İşte ...çevreyi yeşillendirme, haksızlığa karşı çıkma... ...biraz böyle babandan kalan şeylerle aslında bugüne de geldim. Peki köy istitülerinden mezun bir öğretmen baba ve Tokat'ın, Zile'nin... ...bugün köylerinde bile izlerini bulabileceğimiz bir baba... ...haksızlığa karşı durmayı öğreten bir baba... doğayı ...doğayla içe yaşamayı öğreten bir baba... Ve beş çocuktan bir tanesi Hacer Tokat'ta Zile'de ilkokul, ortaokul okuyor. Evet. Ortaokul bitiyor sonra ne yapıyor? Sonra İstanbul'a geldik. 80 darbesinden sonra İstanbul'a geldik ve İstanbul'da babam yine bir okulda öğretmenlik yapmaya devam etti. Ben de liseyi İstanbul'da bitirdim ama bir taraftan işte liseye gidiyordum. Bir taraftan da yazları ya da vaktim kaldığı zamanlarda da çalışıyordum. Neler yaptım? İşte kalite kontrol... ...tekstil atölyelerinde çalıştım... ...sekreterlik yaptım... ...yani hem okudum aslında hem de bir dönem çalıştım... ...hem lise yedim devam evet. etti... ...hem de bütün boş zamanlarını çalışarak dolu evet. dolu geçirdim... ...ama hep böyle aslında babamdan da kalan... ...bu haksızlığa karşı çıkma... E, ...o köy getirdiği... ...o gelenek... ...kültürle hiç unutmuyorum... ...işte İstanbul'a yeni gelmişim falan. ...1983 yılıydı... ...o dönemde siz de hatırlarsınız... ...Yeni Gündem diye bir evet. dergi vardı... O dergide bir ilan gördüm. O i̇şte diyorduk işte radikaller, yeşiller, çevrecilerle ilgili bir toplantı yapacağız diye. Ve buradan da gerçekten e, bana çok şeyler katan İbrahim Eren'i de e, anmak istiyorum. Çünkü aslında o dönemde de işte babamdan sonra da birçok şeyi ondan öğrendim diye. Ben, ve ben o eve, Lamartin Caddesi numarasını hatırlamıyorum ama o eve gittim. Ama o güne kadar da Taksim'i bilmiyordum biz o zaman Kadıköy'de oturuyorduk. Aslında o eve gitmemle birlikte, İbrahim Eren'in evine gitmekle birlikte aslında hayatım değişti diyebilirim. Neler değişti, neler oldu ondan sonra? O eve girdikten sonra evet, yani belki, neler Belki e, yeni gençler bilmez ama işte ilk çevre hareketini başlatan, ilk yeşil hareketi başlatan, hatta ilk LGBT hareketini başlatan bir kişiydi. E, çok yakın zamanda kaybettik biliyorsunuz İbrahim evet. Eren'i. Ve ben o evde, o toplantıda kendisiyle tanıştım. 19 yaşlarındaydım. Ve sonra biz işte anti-militarist grup, yeşil grup, kadın hakları, feminizm... ...ilk o, o dönemde ortaya çıktı ve sürekli bir pro protesto ve eylemin içerisindeydim. Hiç unutmuyorum hatta o dönemde Milliyet Gazetesi Cağaloğlu'nda. Cağaloğlu'nun karşısında e, bir binanın altında Bizans sarnıcı bulunmuştu ee, ama orada da bir halı sarayı işte mağazası var diyor ki işte biz o Bizans harcını yıkalım ve o mağazayı genişletelim ve büyük bir aslında bir rant hikayesi Biz o dönemde işte İbrahim Eren'in önderliğinde ben ve bir arkadaşım o, o da rahmetli oldu Ali ile birlikte o Milliyet gazetesinin altında bir e, imza kampanyası başlattık Aslında ilk eylem işte arşivden araştırırsanız da görürsünüz ve ilk aslında ilk çevre hareketi aslında Türkiye'deki hareketinde e, neredeyse başlangıcıydı o. E, rahmetli yine Altan Erbulak o dönemde bize haber yapmıştı. Melih Aşık falan e, yazmıştı. Ve e, o şeyi durdurmuştuk ama daha sonra tekrar yıkıldı falan filan. Ama ilk çevreci hareket o. E, işte yine hatırlıyorum İzmit'te bir fabrikaya gitmiştik. Çimento fabrikasına çünkü orada da insanlar... O çimente fabrikasıyla ilgili işte ölümler, kanser olayları falan onu protesto. Yani bütün Dolayısıyla böyle, bir... böyle aktivist bir hareket evet, başladı. O, o dönemde. Ee, 19 yaşında başladı, aslında evet. o evin kapısına içeri girerek başladı. Evet, evet. Bir yandan da ama gazetecilik, habercilik sonrasında, devam etti herhalde. Evet sonrasında gazeteciliğe başladım 1989 yılında. Ve e, 15 yıl gazetecilik yaptım ama hep böyle insan hakları üzerine çevre hakları, azınlıklar üzerine gazetecilik dönemi geçti. O dönemde gazetecilik yapmak nasıldı? Nasıldı? Hem zordu 90'lı yıllar. Ama şimdi e, aslında o zor dediğim şey bugünle kıyasladığım zaman aslında bir taraftan da ne kadar güzelmiş diyorum. Çünkü aslında biz hepimiz gazeteci gibi gazetecilerdik. Ee, hiç unutmuyorum e, Ragıp Duran'ı bilirsiniz Gazeteci Ragıp evet. Duran'ı ee, Ondan da ben çok iyi yani Gazetecilik öğrendim Ve şey, şey dediğin için yani Gazeteci kamu yararına haber yapar Halkın yararına haber yapar Ve ben bütün e, Gazetecilik dönemimde de Hep böyle insan hakları üzerine Kamu yararını haberler O insanları renc etmeden e, hani Bütün gazetecilik hayatımda Öyle yaptı çünkü onlar bir nesne değil aslında bir hayat olduğunu yani böyle işte flash haberler değil ama o evet. e, gazetecinin sorumluluğunu kesinlikle. asla bir kenar bırakmadan kesinlikle. haber uğruna evet. e, flash haber uğruna Tabii. yani e, benim insanları etmeden işte, haberler yaptı. O dönem yargısız infazlar oluyordu biliyorsunuz. Evet. Aslında bir taraftan korkunç bir dönem ama bir taraftan da işte onların seslerini e, duyurmak da çok önemliydi. Peki gazetecilik dönemleri ilerledi ve günün birinde yolun nereye düştü? Sulukule'ye düştü. Sulukule'ye. Evet. Ne oldu Sulukule'de? Eee Sulukule'ye aslında yolum nasıl düştü? Semra Somersan'ı da e, Burada anmak istiyorum. Bilgi Üniversitesi'nde sosyoloji hocasıydı ve o dönemde Sulu Kule'de kadın erkek cinsiyet eşitliğine ilişkin bir araştırma yapıyordu. Ama bir taraftan da gazetelerde işte kentsel dönüşümle ilgili haberler çıkıyordu. Ben dedim Semra Hoca bir gün ben de sen de gelmek istiyorum. Ve birlikte bir kahveye gittik. Sulu Kule'de bir kahveye? Sulu kahve. Kule'de bir kahveye gittik. Şükrü'nün kahvesine gittik. Ve orada insanlar işte kentsel dönüşüm olacakmış, bu nedir, başımıza ne gelecek falan konuşuyorlar. Ama bir taraftan da diyorlar ki ya biz gidiyoruz, geliyoruz ama bize hiçbir bilgi vermiyorlar. Ve dernek kurmak istiyoruz. Ben de dedim ki tamam ben hani bu konuda size yardımcı olayım. İşte o bürokratik işler biliyorsunuz. Tüzüğün yazılması falan filan. Neyse öyle başladık ve dernek kuruldu. Ve dernekle birlikte artık hani biraz da söz sahibi olmaya başladılar. Çünkü o zaman muhatap alınmaya da başladılar. Ve bu kentsel dönüşümün hiç de öyle bir e, dönüşüm değil aslında bir yıkım projesi olduğunu e, öğrendiler. Ve orada insanlara sunulan Fatih Belediyesi'nin o, o dönemde sunduğu... ...işte ya satacaksın e, ya burada yapacağımız yeni evleri satın alacaksın... Ya da buradan çekip gideceksin koşullarıyla karşı karşıya geldiler insanlar. Ama biz orada bir araştırma yaptık. Hani bu insanların asgari işte ücreti 500 lira, orada yapılan evler 400 bin lira falan alacak imkanları da yok. Ve biz orada ee, Sulu Kule platformunu yani ben oraya işte ilk gittim. Sonra insanlar gelmeye başladılar. Öğrenciler, mimarlar falan Sulu Kule platformunu kurdum. Ve mücadele etmeye başladık. Böylelikle e, o güne kadar Muhtemelen yolun çok nadir Düştüğü Sulu Kule'de Bizzat o yaşamın bir parçası olmaya tabii, başladı tabii, Nadir düştüğü aynı zamanda hani Bir taksiyle ben şimdi Oğlumu kreşe bırakıyorum o zaman 2 yaşındaydı Şimdi 14 yaşında e, Kreşe bırakıyorum oraya gidiyorum Sabah mesela bir taksiyle Gittiğim zaman taksici diyordu ki Abla sakın ben o mahalleye beni sokma Şu kenarda indireyim ben e, bu işte o mahalleye girmeyin de, denilen bir mahallede ki öyle bir mahalle değil ve gerçekten e, bütün o mücadele boy, boyunca suluklülerden çok şey öğrendim diye düşünüyorum ve inanılmaz bir dayanışma içindeler inanılmaz bir bizden daha fazla İstanbullar aslında onu söyleyeyim çünkü 1054 yılında kurulan bir mahalle evet. orada romanların gelişi. 154 yılı işte Bizans döneminde o surların etrafında kurulmuş bir topluluk ve ilk böyle işte roman müziğinin seslendi, yurt dışından insanların gelip oradan müzik öğrendiği bir kültür ve dünyadaki aslında ikinci yerleşim bir yeri Kule. Bir gün gazeteci olarak bir Kahveye giderek Sulu bir kahveye yolun düşüyor ve ondan sonra aslında Sulu Kule'nin içinde yaşayan bırakıyorum. gazeteciliği ben orada bırakıp Sulu olarak... Sulukule'deki insanların haklarını savunmak için bir aktivist olarak gazeteciliği de bir kenara bırakan ve artık onların e, yaşamının e, orta yerinde var evet. olan bir karakter oluyorsun ve taksicilerin bile girmeye çekindiği bir mahallede ...Roman vatandaşlarımızın olduğu bir mahallede sen orada onlarla beraber bir mücadeleye ortak oluyorsun evet, ve yıllarını bile... veriyorsun. Kesinlikle şunu iddia edebilirim yani benim orada girmediğim bir ev <gülüyor> yoktu yani. Ya da işte sabah gittiğimde kahvaltıyı birlikte yaptığımız, akşam yemeğini birlikte çıktığımız orada her eve... ...yani şu anda da gitsek hani kara ve herkes tanır Evet Peki... Sulukule'de o mücadeleye e, sen onların hayatında aslında o bürokratik işlemler açısından kolaylaştırıcı olarak e, o mücadelenin bir parçası oldun, onlara evet. destek oldun. E, yıllarını verdin aslında o mücadeleye de. E, orada romanlarla beraber e, onların yaşamını, o kültürünü koruyabilmek için uğraş verdin. Sonra, sonra neler yaptın? Şöyle aslında hani... Ee, o aslında hani burada çok uzun yıllar işte anlatılması belki daha uzun sürecek ama... ...orada şunu öğrendim. Ben oraya kentsel dönüşüm için girdim ama orada başka bir hayatın olduğunu öğrendim. Başka bir derin yoksulluğunu olduğunu öğrendim. Yani işte orada çocukların işte okulla ilgili eğitimle ilgili ne kadar problemli olduğunu e, öğrendim. Yani biz mesela yıkım döneminde... Ee, çocuklar okuldan geldiği zaman işte evimiz yıkıldı mı acaba diye sorarken orada çocukların travmasını mesela keşfettik ve biz orada böyle işte yarı yıkık evlerde çocuklarla birlikte çalışmaya başladık hani o travmayı atlasınlar diye ve o sonrasında belki böyle hani öylesine başlayan bir çalışmanın o çocuklar için ne kadar değerli olduğunu Hı -hı. keşfettik ve bu bir süre sonra Sulukule Çocuk Sanat Atölyesi'ne döndü ve Burada Funda arkadaşımı, Funda Oral arkadaşım da e, anacağım ve o atölyeyi devam ettirdi ve tahribat, isyan oradan çıktı. Ve aslında Sulukren' en büyük e, kazanımı diyebilirim ve oradan da zaten e, o kazanım bize Çimenev gibi işte başka şehirlerde, Mersin'de, e, Sakarya'da, başka yerlerde çocuk merkezleri, Tekirdağ, Aydoğdu mahallesinde açılmasına doğru giden bir yol oldu. Bu yol aslında seni roman vatandaşların haklarını koruma noktasında bir e, figür haline, bir karakter haline getirdi. Evet. Ve akla gelen ilk isimlerden bir tanesi oldun. E, onların hakları içinde verilen mücadelelerde hep o sözcülük görevini e, üstlenenlerden biriydin demem yanlış e, olmaz herhalde. Yanlış olmaz evet öyleydi. Çünkü e, bir taraftan da neyi gördüm? Aslında o çocukların bir rol modellerinin olmadığını gördüm. Çünkü... Ee, bir, yani bir roman çocuğuna şey o dönemde biz sorduğunuz zaman işte ne olmak istersin diye sorduğunuz zaman işte diyor ki babası ne iş yaparsa o müzisyen diyor ya da diyorsun ki hurdacı diyor ya da diyor ki çiçekçi diyor Çünkü onun o mahalledeki rol modeli aslında işte orada gördüğü insanlar sonuç evet. olarak ee, Ve tam da bu noktada biz e, Özcan Purçu şu anda işte milletvekili olan arkadaşımız ve yıllardan beri de işte milletvekili olmak istediğini bize de anlatan bir arkadaşımız ve onun kampanyasını ben e, üstlendim arkadaşlarımla birlikte ve başardık. E, bu niye iyi oldu? O zaman işte orurdacı çocuk bir rol model olarak romanın bir, bir e, milletvekiline olduğunu evet. gördüğüm zaman ben de doktor olabilirim, ben de öğretmen olabilirim. E, o hayal aslında o hayallerin aslında gerçekleşebileceğini Gördü ve e, o yolu seçti. Aslında bir taraftan da hani böyle bir yol e, açılsın istedim ve bir tabu yıkıldı aslında. Ve çocuklara bu yol açma e, serveni aslında seni Çimen evi taşıdı. Evet. Çimen ev ne? Çimen ev ne? Çimen ev e, Harbiye Elma Dağı'da aslında hani bir taraftan beyoğlu hani ışıl ışıl diyoruz ya evet. ...Nişantaşı ışıl ışıl ama o Elma arka sokaklarında yaşayan Roman, roman olmayan ama yoksul çocukların olduğu bir ortam. Yani iki arada bir derede aslında sıkışmış çocuklar. Yine de o dediğim gibi tek odala evlerde yaşayan çocuklar. Ben orada bir e, öğretmenden, orada öğretmenlik yapan bir arkadaşımla etkilenerek işte Elmadağ'da bir yer bulduk. Ve biz harbi ilk öğretimden şu anda yaklaşık 93 çocuğa ücretsiz anneleriyle birlikte eğitim veriyoruz. Ne ee, tür eğitimler bunlar? Neler şöyle yaklaşık üç yıldır, orada? üçüncü yılın sonuna geldik. Ne, ne tür eğitimler? Aslında o çocuğun ulaşamadığı ya da o okullaşamadığı ulaşamadığı eğitimler. Ne mesela bunlar? işte çocuğun evinde bilgisayar yok ama e, çimen evde kodlama öğrenebiliyor. İşte üç boyutlu yazıcı öğrenebiliyor. Onun dışında... Hiç unutmuyorum mesela bir çocuk koşmayı çok seviyor. İşte kendi kendine pratik şeyler yapıyor ve biz o çocuğa Marmara Spor Akademisi'nden bir öğretmenle tanıştırıp aslında o çocuğun hani hayalini gerçekleştirebilecek bir imkanın olabileceğini gösterebiliyoruz. Belki izleyemiyoruz ama onu bu, bu, bu, bu şekilde kurgulayabiliyoruz. Bir taraftan da Çimen evin diğer çocuk merkezlerinden farkı ne diye sorarsan. Şöyle bakıyorum yani bir çocuk kime dokunuyor babasına, annesine değil mi öğretmenine? Çocuğun dokunduğu insanların da eğitilmesi gerektiğini düşündüğümüz için aynı zamanda annelerle de. Annelerle ne yapıyorsunuz orada? Çocukları hani... Anladık çocuklara rol model oluşturmak için e, önlerine fırsatlar çıkartıyorsunuz. Çocuğun okulda şöyle, ulaşamayacağı kolaylıkla ulaşamayacağı eğitimler kurslar alıyor. Peki anneler ne yapıyor? Şimdi şöyle bu benim işte bütün bu 15 yıllık sürecinde yoksun mahallelerle ilgili gözlemlediğim şeylerden biri de e, çocuk ödevini yapmadığı zaman öğretmen kime fırçatıyor? Anneye diyor ki senin çocuğun ödev yapmıyor senin çocuğun şunu şöyle haylaz böyle ama hiç şu soruyu sormuyor ya yani annenin eğitimine kadar. Ya da bu çocuk nerede yaşıyor? Bu çocuğun kendine ait bir odası var mı? Bu kadın okuma yazma biliyor mu? Bunu sorgulamıyor. Yani sadece sorduğu soru ödevini yapmadı. İşte biz bunu keşfettiğimiz zaman... ...anne okuma yazma bilmiyor ya da az okur e, yazar... ...o zaman o annenin e, o az okur yazarlığını nasıl geliştirebiliriz diye... ...bunun üzerine bir eğitim e, yaptık. Ve o anneler e, aynı zamanda şimdi o okur yazarlıktan sonra... Beyazıt Kütüphanesi'nde, Sevim arkadaşım da burada anıyorum çünkü o organize etti. Beyazıt Kütüphanesi'nde görme engelli çocuklara cinali okudular. Ve bir taraftan onlar da sokağa çıktı. Ama bir taraftan başka çocuklar için yararlı bir şey yapmaya başladılar. Okuma ve yazma öğrendiler. Öğrendiler. Öğrendikten sonra da görme engelli çocuklar için cinali okudular. Evet. Ve başka evet. bir sosyal sorumlu da parçası oldular parçası bence Parçası oldular. Aynı zamanda çocuklarının gurur duyduğu. ...övündü, anneler oldular ve bir taraftan da o okuma yazma yaparken ya gerçekten de kolum yoruluyormuş. Orada çocuğu da aslında bir tarafta anlamaya başladılar ya da işte diyor ki çocuk ya biliyor musun öğretmenim annem bugün ödevini yapmadı. Orada da bir kendi kendilerine bir iki e, anne ve çocuk arasında da inanılmaz bir empati, empati geliştirdi. Ama bütün bunları hani buradan söylemek, ben tek başıma yapmadım. Ee, i̇nşallah bir gün gelirsiniz görürsünüz orada melek gibi bir melek öğretmenimiz var Sevim gibi o annelerin e, meleği olan Sevim Kahraman arkadaşımız Melek Bahadır arkadaşımız ve e, Berker Özçelik o bilgisayar olmayan çocuklara kodlamayı üç boyutlu yazıcıyla başka tasarımlar yapan bir arkadaşımız var buradan onlara da kocaman selamlar gönderelim peki Hacer Fugun derdine niye bunları yapıyor niye yani kendisi roman vatandaşı değil bir gün Sulu yol düştükten sonra ne oldu da e, yıllardır roman vatandaşları için hak mücadelesi verdiği bugün e, roman vatandaşlar başta olmak üzere sadece onlar da değil daha dezavantajlı çocuklar için mücadele veriyor. Şöyle yani bir işte bir önce başladığım şey e, çocukluğumdan babamın okresi hikayesinden gelen bir vicdan hikayesi var. İkincisi e, benim çocuğum tabii ki böyle mükemmel şartlar içerisinde okumuyor ama benim çocuğum eşit haklardaysa o çocuklar neden olması. Yani bir e, empati var ve sürekli ben böyle çocukluğumdan beri e, sorguluyorum yani bu hikayeyi. E, ve bizim şu anda geldiğimiz noktanın nedeninde bu olduğunu düşünüyorum. Yani biz hepimiz... ...eşit şartlarda... ...en azından eşit şartlar, ...en azından yoksulluğun azaldığı mahallelerle... ...bir şeyi ortak paylaşırsak... ...ortak düşünürsek, ortak sorgularsak... ...bence bugün şu durumda olmazdık... ...diye düşünüyorum... ...yani ve şey hayatımın felsefesiye ...dokun ve değiştir... Ee, ...her yerde de söylüyorum... ...hani binlerce böyle yoksulluk üzerine makaleler var... ...değil mi araştırmalar var... ...ve hep diyoruz ki niye böyle bir sonuç... ...hep diyoruz ki neden bitmiyor... Çünkü dokunmuyoruz. Yani kitaplar okuyoruz, araştırmalar yapıyoruz ama o, ma o mahallelerde o araştırmanın sonuçlarını aslında hayata geçirmiyoruz. Yani ya da o dokunmadan o araştırmaları yapıyoruz, masa başında araştırmalar yapıyoruz. Aslında dokunarak yapmak lazım ama o dokunma bir yıl, iki yıl değil, uzun yıllar. Yani hemen bıkmak değil. Yani bir sürü roman mahallesi ya da yoksun mahalleleri. İşte sivil toplum örgütünden insanlar gelip falan sonra tekrar koşa koşa kaçıyorlar. Yani dokunup kaçmak değil aslında. Dokunup bir şeyleri değiştirmek belki evet, de. Evet ama orada da... Sen mesleğini bıraktın, gazeteciliği bıraktın. Evet. Ee, o mücadeleyin bir parçası oldun hı hı. Onun dışında sadece gidip hani e, O Sulu mücadelesinde Var olsaydın ve iki sene sonra Üç sene sonra bıraksaydın e, Belki bu kadar olmayacaktı Sen bunu artık yaşam felsefene dönüştürdün Diyebilirim herhalde e, şimdi, Ve hala bugün o mücadeleyin Senin yaşamın temel taşı Onun üstüne kurmuş durumdasın desem herhalde Yanlış bir şey söylemiş olmam Evet öyle ama bir, bir şey daha söylemek istiyorum e, O dokunup Değiştirmek ya da kaçmak falan yani o dokunup aslında kendimize benzetmekte de değil bunu özellikle söylüyorum. Yani sivil toplum bölümünün... olduğu gibi. Evet aslında. yani Hacer harika bir insan değil ya da siz Kenan harika bir değil. Yani orada o koşullarda eşit haklara gelmelerini sağlama. Yani kendimize benzetmek değil. Orada insanların, çocukların, kadın yoksulluğunun azaltılması. Değil. Ne güzel söyledin. Evet programımızın sonuna geldik. Artık son dakikalarımız. O yüzden son cümle olarak dinleyicilerimize ne söylemek istersin? Dokun değiştir. Dokun değiştir. Çok teşekkür ederiz. Evet efendim bugün programımızın konuğu sevgili Hacer Fogo'ydu. Hacer Fogo gazeteci aslında. Yani yıllarını medyaya, gazeteye e, adamış e, bir basın mensubu. E, İyi de bir gazeteci ama günün birinde yolu bir şekilde e, bir sulu e, kahvehaneye düşüyor. Ve oradaki o insanları görünce onların mücadele konusunda aslında belki o anki çaresizliklerini görünce onlara bir çare olabilmek için bu işin bir ucundan ben tutayım diye başlıyor ve o başladığı mücadele yıllardır devam ediyor. Bugün Roman vatandaşları sorsak çoğunun adını bildiği Sarıgacı diye hatta e, Hacer Fogo yıllarını e, Roman vatandaşlarının daha adil, daha hakça bir yaşam mücadelesine adamış bir isimdi. Sadece e, Roman vatandaşlar da değil aslında. Şehrin merkezinde, şehrin göbeğinde, kenar mahallelerdeki o çocuklara e ...dezavantajlı çocuklara bugün bir umut ışığı olabilmek... Rol, ...rol modeli olabilmek için mücadele veren bir isim, bir karakter. Ve hep söylüyoruz ya... ...bir şehri yaşanılır kılan, bir şehri şehir yapan... ...aslında o şehrin binaları, yolları, köprüleri değil... O şehirde adını sanını bilmediğimiz ve işte kentin gizli öykülerinde sizlerle buluşturmaya çalıştığımız o gizli kahramanların o ilham veren yaşamları. Onlar sayesinde bugün dönüyorsa çok sevdiğimiz bir arkadaşımız aynı şeyi söyledi. Bugün dünya dönüyorsa onlar sayesinde dönüyor dedi. Yürekten katılıyoruz ve biz inanıyoruz ki şu an kendimizin sokaklarında o insanlardan çok var. Yeter ki onları bulup daha ön plana çıkartalım. Kentin Gezi öykülerinin sonuna geldik bu haftalıkta. Ben Kenan Doğan. 15 gün sonra yine çarşamba günü saatlerimiz 16.30'u gösterdiğinde bizler burada olacağız. Yeni bir yaşam öyküsüyle beraber sizleri de bekliyoruz. Teknik masadaki arkadaşım Batu Çetinkaya. 2 hafta sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kentin gizli öyküleri Kentin isimsiz kahramanları ve ilham veren yaşamları Sıradan İnsan öyküleri Hazırlayan ve sunan Kenan Doğan